Hocam size bir sorum olacaktı da bizim maddi durumumuz yok. Eşim inşaat işçisiyle kurban bayramında kurban kesmesek bize vebali var mıdır acaba? Hay hay yöneltelim inşallah. Teşekkür ediyoruz. Ağrıyı selamlıyoruz efendim. Hayırlı akşamlar olsun. Muhterem Hocam bu soruyu şöyle biraz açalım istiyorum. Kimlerin kurban kesmesi gerekir? Kimlerin kurban kesme zorunluluğu yoktur diye isterseniz açıklayalım. Hanımefendi de üzerine düşen payı alsın. Evet. Mali ibadetlerimiz var. Bunlardan e, belki birisi de kurbandır. Evet. Zekattır, sadakayı fıtırdır. E, bu tür mali ibadetleri e, insan e, daha doğrusu bunlarla yükümlü olabilmesi için belli bir mali e, nisaba veya ki belirli bir e, zenginlik ölçüsüne sahip hmm. olması gerekiyor. E, kardeşimiz, seyircimiz dedi ki e, bizim mali durumumuz iyi değil dedi. Peki bu durumda kurban kesmeli miyiz? Evet. Kes, kesmek zorunda değildir. Böyle bir yükümlülüğü yoktur. Ama ibadetlerde şu da var. Yani biz zorunlu ibadetlerimizin yanında, yani farz ve bir ibadetlerimizin yanında ne vardır? Nafilelerimiz de vardır. Toplumda kurban kesen herkes ne değildir? Yani kurbanla, kurban kesmekle mükellef değil mükellef aslında bir değil. çoğu. Nedir peki onu da yeri gelmişken söyleyelim. Bir insanın kurban kesebilmesi için borcundan ve temel ihtiyaçlarından başka nisaba ulaşabilecek ne olması lazım? Fazlaca bir birikim olması lazım. Nisap nedir? İşte bugün yani 80. altın değerinde 80.18 gram altın veya bunun değerinde bir paradır. Yaklaşık ne der? Yani 8 bin lirayı geçer. Evet. Yani 10 bin lira etmesi yani. Peki. Yani 10 bin lira fazladan parası olacak ki kimsenin kurban kesebilsin. Fazladan yani temel ihtiyaçların, ailesinin bakmakla yükümlü olduğu o maişetinin dışında artıca bir birikim olacak. Bu da en az... İşte 80.18 gram altının karşılığı olacak. Evet. Peki böyle bir birikime sahip olan insan kurban kesmekle yükümlü. Ayrıca bu kişi dinen zengin yani zek varsa bu parasının kırkta bir zekatını verecek. Ramazan'da ne yapacak? Kendisinin ve bakmakla yükümlü olduğu kişilerin fit fitresini verecek. Öyle ifade edelim. Peki kurban bayramı geldiğinde de kurbanla kesecek. Peki e böyle bir nisabı veya böyle bir yükümlülüğü yoksa, hı hı. mali durumu iyi değilse bu kişi kurban kesmek kendisine ne değildir? Vacip değildir. Evet Peki yok ama kesiyor. Kestiği kurban da tabii ki. Evet geçerli. Teşekkür ederiz.